Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidil evvelin ve'l akhirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l mursalin ve ila cem'il evliyai ve'lhamdülillahi rabbil alamin Bugün inşallah hep beraber Allah'ın Ettevvab ismini anlamaya çalışacağız. Allah tevabdır. Tevbeleri kabul edendir. Tevbe demek dönmek demektir. Dönmek. Yanlıştan doğruya dönmek demektir. Batıldan hakka dönmek demektir. Küfürden imana dönmek demektir. Bunların hepsi de Tevbedir, dönmektir yani. Allah tevabdır, tevbeleri kabul edendir, kendisine dönen kulünü kabul eden demektir. İster küfürden imana dönsün, ister günahtan hayra dönsün, yanlıştan doğruya dönmüş olsun, Allah tevabdır, tevbeleri kabul edendir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Biz emaneti göklere, yere dağlara arz ettik. Onlar emaneti yüklenmekten çekindiler. Ama insan onu yüklendi. Çünkü insan zelum ve cehul idi. Allah bu emaneti neden insanlara yüklemiş? Bunun karşılığında ne vardır? Dönmek eğer kendi iradesiyle olursa dönmek olur, tövbe olur yani. Dönmek Allah'a dönmektir. Allah ayetin devamında buyurdu ki kim tövbe ederse Allah'a dönerse Allah onun tövbesini, kendisine dönüşünü kabul eder. Eğer dönmezse ne olur? O ya münafıktır ya da müşriktir. O zaman dönmek, tövbe etmek neye göredir? Emaneti taşımaya göredir. Ya Rabbi emaneti layıkıyla taşıyamadım. Emanetten habersizdim, haberim olmadı. Şimdi emanetten haberdar oldum. Sen bana kendin ruhundan nef etmişsin. Benim bunu taşımam gerekiyormuş. Bu şerefi taşımam gerekiyormuş. Sana halife olmam gerekiyormuş. Hazreti insan olmam gerekiyormuş. Bunu anladım, tövbe ettim ve sana döndüm. Dediyse Allah mümin erkek ve mümin kadınların tövbesini, dönüşünü kabul eder dedi. Eğer bu tövbeyi yapmazsa, böyle bir dönüşle bana dönmezse, o ya münafıktır ya müşriktir. Allah onlara azap edecek dedi. Azap, mahrumiyet demektir. Mahrumiyet. Allah bir kulundan nimeti aldığında, kestiğinde o nimeti, bu ona azap olur. Mesela sıhhatliyken, hastalandığında sıhhat nimetini almıştır. Varlıklıyken, varlığı aldığında varlık nimetini kesmiştir. Emaneti yüklenmişken, Hazreti insan olması gerekirken, eğer emaneti kaybederse, yani Allah ondan o emaneti aldığında ne olur o? Ölü olur. Hayvan olur. İşte bu azaptır. Azap nimetten mahrumiyettir. Ama Allah mümin erkek ve mümin kadınların tövbesini, kabul edecek dedi. Ne zaman dönseler bu dönüşünü kabul edecek dedi. Dönmesi için ona yardım edecek dedi. Evet, ayetin sonunda ve Allahu gafurun rahima çünkü Allah gafur ve rahimdir. Bu dönüşü kabul edecek daha önce yaptıklarını mağfiret edecek Sanki olmamış gibi muamele edecek ve onu rahmetinin içine alacak buyurdu. Asıl tövbe bu tövbedir. Büyük tövbe bu tövbedir. Eğer biri emaneti anlamadıysa, emaneti nasıl taşıması gerektiğini, o emanetle ne yapması gerektiğini anlamadıysa, onun tövbe etmesi, Allah'a dönmesi mümkün değildir daha önce kendi nefsiyle yaşamış vehmi olan benliğiyle yaşamış kendini etten kemikten bir varlık zannetmiş emaneti unutmuş ne zaman ki emaneti anladı tövbesini yaptı ya Rabbi sana döndüm bana yüklediğin emanetle sana döndüm Hazreti insan olduğumu anladım bana ruhundan nefettiğini anladım Bundan sonra bu emaneti layıkıyla taşıyacağım. Emanete layık olmaya çalışacağım. Sana halife olmaya çalışacağım deyip Allah'a döndüyse Allah mümin kadın ve mümin erkeklerin bu tövbesini, bu dönüşünü kabul edecek dedi. Allah gafur ve rahimdir. Dönmediyse ne olur? Dönmediyse o Ya münafıktır ya da müşriktir dedi. Bir de Allah Hazreti Adem'in tövbesini bize haber veriyor. Allah cennete girin dedi. Dilediğiniz yerden yiyin, için dilediğiniz şekilde istifade edin ama bu ağaca yaklaşmayın dedi. Bu bir imtihan. Yani Rabbine karşı tavrı nasıl olacak? Adem bunu görsün ve anlasın. Adem oğlu bunu anlasın diye. Bütün insanlar bunu anlasın diye. Böyle bir imtihan oldu. Evet. İblis hile yaptı, yemin etti. Ben seni düşünüyorum dedi. Ben senin için söylüyorum dedi. Siz bu meyveden yerseniz Ebediyen cennete kalırsınız, melek gibi olursunuz dedi. Ve Adem hava annemizle beraber o yasak meyveden yedi. Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Adem Rabbine asi oldu. Şeytan onu igvaya düşürdü, yanlışa düşürdü, Rabbine asi oldu. Sonra ne oldu? Adem hava annemizle beraber tövbe etti. Evet, tevbeyi nasıl yaptı? Fetele ka Ademu min Rabbih kelimati fetabe aleyhi Adem Rabbinden evet bir takım kelimeler aldı onunla Rabbine tevbe etti Ne dedi İnna zelemna enfusenâ Rabbimiz dediler Biz nefsimize zulmettik biz yanlış yaptık Eğer sen bizi affetmezsen tevbemizi kabul etmezsen bizi mağfiret etmezsen biz kendimize zulmedenlerden oluruz. Hüsrana uğrayanlardan oluruz. Dediler. Kelime bu kelime. Eğer biz de Rabbimize karşı yanlış yaptıksa söylememiz gereken söz budur. Evet. Ben kendime zulmettim. Biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi affetmez, mahfiret etmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Dememiz lazım. Dersek ne olur? Allah Nasıl Hazreti Adem'in tövbesini kabul ettiyse bizimkini de öyle kabul eder. Eğer Hazreti Adem'in yerinde biz olmuş olsaydık nasıl olurdu? Kendi halimizi hepimiz biliyoruz. Her birimiz kendimizi biliyoruz. Günde belki 50 sefer hataya düşüyoruz, yanlışa düşüyoruz. Adem babamız hatayı bir sefer işledi. Biz günde 50 sefer işliyoruz. Bu durumda bize düşen nedir? Tevbe etmektir. Yanlış yaptığımızda Allah'tan yüz çevirmiş oluyoruz. Hatta Resulullah Efendimiz buyurdu ki, hiçbir mümin yoktur ki günah işlerken imani ondan ayrılmasın. İmanı ondan ayrılmamış olsun. Mümin Zina yaparken imani ondan ayrılır. Hırkızlık yaparken imani ondan ayrılır dedi. O anda mümin değildir dedi. İmanı ayrılmıştır. Allah'tan yüz çevirmiştir çünkü o anda. Allah'tan başka tarafa dönmüştür. Sonra iman geri gelir. Yani Allah'a tekrar döner. Hazreti Adem günahına tövbe etti. Allah da tövbesini kabul etti. Aynı tövbe hakkını, imkanını iblise de verdi. Hepiniz hep beraber inin dedi, dünyaya inin dedi. Orada sizin için belli bir vakte kadar geçimlik vardır, rızık vardır, imtihan vardır. Size hidayetim, hidayetçim geldiğinde kim benim hidayetime, hidayetçime uyarsa onlar için bir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar dedi. Eğer iblis de tövbe etseydi Allah tövbesini kabul ederdi. Çünkü iblise de söyledi. Eğer sen benim hidayetçime uyarsan tövbeni kabul ederim dedi. Hazreti Adem ben yanlış yaptım dedi. Biz kendimize ettik dedi ve tövbe etti. Allah da tövbesini kabul etti. İblis ne de dedi? Beni azdırmana karşılık ben de Adem'e ve onun soyuna düşmanlık yapacağım dedi. Onların secdeye layık olmadığını ispatlayacağım dedi. Senin sirat müstakimin üzerinde oturup çoğunu kendime bağlayacağım dedi. Onları şükreder bulmayacaksın dedi. Eğer böyle yaparsam benim haklı olduğum ortaya çıkmış olur. İnsanın secdeye layık olmadığını ispatlamış olurum dedi. Haklı olduğum ortaya çıkmış olur dedi. İblis de insanı azdırmaya çalışırken yoldan çıkarmaya çalışırken Allah katında Rabbi katında yani haklı olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Onun için iblis Allah'a asi olmamış. Allah'a asi olmuş. Allah Adem'e secde et dedi. Yani Allah'a zaten secde ediyordu. İtiraz ettiği Adem'e secdeye itirazdı. Onun için iblis ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah iblis izzetine yemin olsun ki dedi. Bütün izzet sana aittir. Senin izzetine yemin ederim dedi. Senin sinet-i üzerinde oturup bunların secdeye layık olmadığını ispatlarım dedi. Evet. İblis kendi yanlışına taraf durdu. Günahını savundu. Ben doğru yaptım dedi. Onun için iblis oldu zaten. Ama Hazreti Adem günahını savunmadı. Elimde değil ya da ben mecburen öyle yaptım ya da sen bunu yaptırdın demedi. Biz kendimize zulmettik dedi. Onun için biri bir yanlış yaptığında, bir günah işlediğinde Allah bunu bana yaptırdı diyemez. Söylerse iblisin söylediğini söylemiş olur. Ne demesi lazım? Biz kendimize zulmettik. Ben yanlış yaptım demesi lazım. Eğer ben yanlış der yaptım derse tevbe eder Allah'a döner. Allah da tevbesini kabul eder. Ama yanlışını savunursa iblis gibi olur. iblisleşir yani. Tabii ki bunu yaparken mutlaka kendine göre bir bahane üretebilir. Şartları öne sürebilir. Zamanı öne sürebilir. Ya da herhangi bir sebebi gösterip işte bundan dolayı böyle oldu. Ben suçsuzum dediğinde ben yanlış yapmadım dediğinde ne olmuş olur? İblisin durumuna düşmüş olur. İblisin durumuna düşmemek için yapılması gereken şey nedir? Tövbe etmektir. Yanlışını savunmamaktır. Günahını savunmamaktır. Ona mazeret üretmemektir. Allah'ın tevab ismiyle, tövbe ile ilgili ayetleri hep beraber anlayacağız inşallah. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyurdu. Ben günde 100 sefer istiğfar ediyorum. Tevbe ve istiğfar ediyorum. Kul her Allah'tan başka tarafa döndüğü günde mutlaka tevbe etmelidir. Tevbe etmek günahtan hayra dönmektir. Hangi yanlışı yaparsa yapsın ondan dönüp bu sefer güzel yapmaktır. Günaha af dilemek ayrı şeydir, istiğfar dilemek ayrı şeydir, tövbe etmek ayrı bir şeydir. Ya Rabbi şu yanlışı yaptım, bunu affet. Tamam, Allah affetti, mağfiret et. Allah sildi. Olmamış gibi muamele yaptı. Bu yetmez. Bir de tövbe etmek gerekiyor. Yani dönmek gerekiyor. O günahtan dönmen gerekiyor. Bir de Allah yoluna Girip yürümen gerekiyor. Ayetleri okurken Allah tövbeyi nasıl emretmiş hep beraber anlayacağız inşallah. Tövbe etmek mümin olmanın şartıdır. Mümin olmanın gereğidir. Hem yanlışımıza tövbe ediyoruz hem de eksiklerimize tövbe etmemiz lazım. Allah'ın bir emrini yerine getirmiyorsak Ayrıca ondan da dönmek lazım. Yani ona da tevbe etmek lazım. Yani namaz kılmıyorsak tevbe edip namaz kılmaya çalışmamız lazım. Namaz kılmamız lazım. Oruç tutmadıysak tevbe edip oruç tutmamız lazım. Zekat vermediysek infak yapmadıysak tevbe edip infak edip zekat vermemiz lazım. Allah'ın bütün emirleri için bu böyledir. Aynı zamanda İnsan olabilmek için, yani normal, olagan bir Müslüman olmak için, insan olmak için iman etmek lazım, Allah'a itaat etmek lazım, günahlardan sakınmak lazım. Allah'ın emrettiği gibi yaşamak lazım. Yoksa bizim anladığımız gibi biri namaza başlıyor, çevresindekiler söylüyor, sen de namaza mı başladın? Ya da Kur'an okuyor, sen Kur'an mı okuyorsun? Ya da Allah'ı zikrediyor, sen böyle mi yapıyorsun? Sanki olagan dışı, olagan üstü bir şey yapıyormuş gibi konuşur. Halbuki tam tersi nedir? Namaz kılmak, oruç tutmak, Allah'ı zikretmek, Kur'an okumak, Allah'a kul olmaya, abd olmaya çalışmak normal bir durumdur. Yapmamak anormaldır. Yapmayanlar anormaldır. Olagan dışıdır. Yani bunu yapanlar yapılması gerekeni yapmıştır. Olması gerektiği gibi olmuştur, olmaya çalışmıştır. İnsan olmanın gereği budur çünkü. Yapmayanlar olağan dışıdır. Yapmayanlar anormaldır. Tabii çoğunluk yapmayınca, yani çoğunluk anormal olunca, işlerinden biri iman edince, Allah'a itaat edince... Evet. Sanki anormal bir şey yapılmış gibi, yapıyormuş gibi konuşulur. Awdubillahi minashaytanirajim. Bismillahi rahim Ve Sizden zina edenlere fazuhuma onları cezayı hak etmiştir, eza edilmeyi hak etmiştir. Onlara eza edilmesi gerekir, ceza verilmesi gerekir ve intabe ve eslaha. Eğer onlar tövbe eder ve kendilerini ıslah ederlerse, yani bir daha o yanlışa dönmemek için karar vermişlerse kendilerini temizlemişlerse ve a'ridu anhuma onlara eza etmekten vazgeçin inellahu kana tevvaben rahima muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir ve Allah rahim olandır Allah rahmetinden dolayı onların tövbesini kabul eder rahmetiyle Onlara muamele eder. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler. İşte ni bu kesiren minezzenni. Zanın çoğundan sakını. İki tür zan vardır. Hüsnü zan, bir de sui zan vardır. Hüsnü zan, güzel zan demektir. Suizan, kötü zan demektir. Kötü zandan sakın. İnne be'de zenni ismun. Çünkü zanın bir kısmı günahtır. Normal bir şeyi zannetmek ayrı şeydir. Düşünmek ayrı şeydir. Kötü düşünmek, kötü zanda bulunmak ayrı bir şeydir. Kötü bir zanda bulundunsa o günahtır. Vallahi tecessus, casusluk yapmayın. İnsanların günahını, yanlışını araştırmayın, eksigini araştırmayın. Allah emre ediyor. Yani şunun yanlışını öğreneyim, şunun günahını öğreneyim deyip casusluk yapmayın dedi. Emir, vallahi tecessus. وَلَا يَخْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz ötekinin arkasından onu çekiştirmesin. اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتَ Sizden biri Ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Yemek ister misiniz? Onun hakkında suizanda, kötü düşüncede bulunduğunda onu eleştirir, çekiştirirsin. Çekiştirdiğinde ölmüş kardeşinin etini yemiş olursun. Ondan tiksindiniz, değil mi? Ondan tiksiniyorsunuz. Ölmüş kardeşinizin etini yemekten tiksiniyorsunuz. Ama manevi olarak yaptığınız şey budur. Birini arkasından çekiştirdiğinde onun etini yiyorsun. O senin kardeşim. Etini yiyebilmek için önce onu öldürüyorsun. Nasıl öldürdün? Onu eleştirip yerince başkalarının gönlünden onu aşağı indirdin, onu öldürdün. Manevi olarak öldürdün onun gönlünde ve sonra etini yiyorsun onu. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Allah'a karşı sorumlu olduğunu unutma. Böyle yaparsan Allah'ın hukukunu çiğnemiş olursun. rahim. Muhakkak ki Allah tevvab ve rahimdir. Eğer böyle bir şey yaptınızsa tevbe edin. Tevbe edin. Allah tevvabdır. Tevbenizi kabul eder ile size muamele eder. Allah nasıl tevbeyi kabul ediyorsa, Allah'ın tevhab isminin üzerimize tecelli etmesi için bizim de tevbeleri kabul etmemiz lazım. Yoksa Allah'a halife olmuyoruz. Emaneti yüklenmiş olmuyoruz. Emanetin hakkını vermiş olmuyoruz. Allah tövbeleri tekrar tekrar kabul edendir. O zaman biri bize karşı yanlış yaparsa, bu yanlışı tekrar tekrar yapmış olsa bile, ne zaman tövbe etse, özür dilese bize düşen nedir? Tövbesini kabul etmektir. Özrünü kabul etmektir. Onu affedip rahmetle muamele etmektir. Allah'a halife olmanın gereğidir, şartıdır. اَلَّذ۪ينَ يَحْمُلُونَ الْعَرْ Arşi taşıyanlar وَمَنْ <gülüyor> Ve onun çevresindekiler Kimdir arşi taşıyanlar? Arşi melekler taşır, bir de etrafındakiler dedi. Allah'ın arşini taşıyanlar Gönlü arş olmuş olanlar Gönlü Allah'ın arşi olmuş olanlar Allah'ın gönüllerine tecelli ettiği kimseler ve O'nun etrafındakiler ne yapıyormuş? Yusebbihune bihamdi rabbihim. Onlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Rablerini överler. Rablerinin sübhan olduğunu söylerler. Anlatırlar. Üzerinde, kendi üzerlerinde kul olarak bunu gösterirler ve yüminûne ve onlar Allah'a iman etmiş Allah'a aşık olanlardır ve istiğfirûne lillezîne onlar iman edenler için istiğfar ederler onların günahlarının mağfiret olmasını dilerler evet, ne derler Rabbena vesi'te külle şeyin rahmeten ve ilma derler ki Rabbimiz senin ilmin ve rahmetin her şeyden geniştir. Her şeyi ihata etmiştir. Fağfir mağfiret et tabu ve vettebâû sebilek. Sana dönenleri, tövbe edenleri mağfiret et. Onların tövbesini kabul et. Senin yoluna girenleri, yoluna dönenleri mahfiret et. Tövbelerini kabul et. Dönüşünü kabul et. azab اَزَابَ الْجَحِيمُ Onları ateş azabından koru ve hafaza et. Bunlar hem gönlü aş olmuş olanlar, onlarla beraber olanlar, bir de aşışı taşıyan melekler. Melekler onlar için istifar ediyor. Kimin için? tevbe edenler için. Ya Rabbi ben sana döndüm diyenler için. Allah'ın yoluna girenler için. Allah'a gitmek için. Allah'a dönenler için. Sümme innen rabbeke lilledine amirus su'e bi cehaleti. Sonra Rabbin cahillikle günah işleyenleri summet tabu min bu günahtan sonra tövbe edenleri tövbe etmek yetmiyor yalnız ve eslahu bir de kendini ıslah edenleri o günahı bırakıyor yanlışı bırakıyor kendini ıslah ediyor nefsini ıslah ediyor temizliyor İnner rabbeke min ba'diha laghafurur rahim. İşte bundan sonra Rabbin onlar için gafur ve rahimdir. Onların günahlarını mağfiret eder, siler, olmamış gibi muamele eder, onları rahmetinin içine alır. Rahmetle onlara muamele eder. Kul lil de ki Ey müminler, ey iman ettiğini iddia edenler yahud'un efsarihim ve yahfazu furucehum zalik eskalehum inna llaha bima yasnaun müminlere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar gözlerini harama dikmesinler ırzlarını korusunlar çünkü kendileri için temiz davranış budur. Kendilerine yakışan budur. Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını, yapmakta olduklarını görür ve bundan haberdardır. Bunu erkeklere söyledi, bir de kadınlara söylüyor. Ve kul lil mu'minat Mümin kadınları da söyle Eğer onları mümin ise rablerini dinlemeleri lazım Mümin kadınlara söyle yadu ne efsarihinle gözlerini haramdan sakınsınlar harama bakmaktan gözlerini sakınsınlar ve <gülüyor> yafeznekuruce ızlarını muhafaza etsinler orutsunlar Vela yübdine zinete zinetlerini teşhir etmesinler, güzelliklerini teşhir etmesinler. Yani erkekler onlara baktığında onları günaha sokmasınlar. Evet. Zinetlerini teşhir etmesinler minha. Görünen kısımları müstesna, yani eli, ayağı, yüzü müstesna dedi. Bunun dışında zinetlerini, güzelliğini teşhir etmesinler. <Gülüyor> Bir de başörtülerini, yakalarının üzerine örtsün der başört örtüler, örtülerini yakalarının üzerine örtsünler boyunlarını kapatsınlar yani yüz hariç boyunlarını kapatsınlar yübdiğinezinine hüle <gülüyor> zinetini demek güzelliğini güzelliğini ortaya koymasınlar güzelliklerini gizlesinler teşhir etmesinler İlla bu buihinle ev aba kocaları kocalarının babaları ev a e ev evna ev Allah burada bu namahrem olmayan Kısmı saymıştır, insanları saymıştır. Amcalarıdır, babalarıdır, dedeleridir, kocalarıdır, kocalarının babalarıdır, kocalarının çocuklarıdır. Bunlar hariç dedi. Onların yanında nikah düşmediği için bunlar müstesna dedi. Evet. da ne buyurdu? Eğer şimdiye kadar böyle bir yanlış yapmışsanız, Hepiniz hep beraber Allah'a tövbe edin dedi. Bu durumda neden hep beraber dedi? Bu hepinizin yaptığı bir yanlıştır dedi. Hepiniz böyle bir yanlışa düşüyorsunuz, düştünüz. Bu durumda hepiniz hep beraber tövbe edin dedi. Evet. Ey müminler hepiniz tövbe edin dedi l'alakum tuflihun eğer tevbe ederseniz kurtuluşa erersiniz yoksa yoksa kurtuluş yok ve stagfiru rabbinize istiğfar edin rabbinizden mağfiret dileyin summa tubu ileyhi sonra ona tevbe edin İstiğfar edin sonra tevbe edin İstifar başka, tevbe başkaymış. Günahının dil dile, sonra evet, ona dön, Allah'a dön. İnne <înâ> Rabbi rahimin vedud. <gülüyor> Muhakkak ki benim Rabbim vedud ve rahimdir. Benim Rabbim sevendir. Rahmeti sınırsız olandır. Rabbinin vedud olduğunu, seni sevdiğini unutma. Sana rahmetiyle muamele edeceğini unutma. Yapman gereken şey, günahına istiğfar edip Rabbine dönmektir. Allah bunu yap dedi. <Gülüyor> <Gülüyor> İnne Allaha yuhibut tevâbîne ve yuhibbul mütetehirin. Muhakkak ki Allah çok çok tevbe edenleri ve çok çok temizlenmiş olanları sever. Nereden temizlenmiş? Günahtan temizlenmiş. Allah'a günahtan temizlenip Allah'a dönenleri Allah sever. Bu her birimiz için, her bir insan için geçerlidir. Ne zaman Rabbimizi unutsak o tevbeye muhtaçtır. Yani Allah'a dönüşe muhtaçtır. Bu durumda eğer Rabbimizi unuttuksa hemen yapmamız gereken şey nedir? Tevbe etmektir. Allah'a dönmektir. Sana döndüm ya Rabbi demektir. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler eğer, Ya eyyühellezine amenu dendiğinde ey iman edenler eğer siz müminseniz eğer gerçekten iman etmişseniz iman ettiğinizi iddia ediyorsanız ne yapın? tub'u ilallahi tevbeten nesuha Allah'a tövbe edin Allah'a dönün nesuh tövbesiyle tövbe edin Nesuh tövbesi Nesuh nesheden tövbe demektir. Yani öyle bir tövbe ki geçmişi silsin, neshetsin, hükümsüz bıraksın. Bir günahtan, bir yanlıştan, bir şirkten tövbe ettiğinde Öyle bir dönüşle Allah'a dön, öyle bir tövbe et ki onun hatırası bile kalmasın. Onu ne silsin onu. Gönlünden onu sil. Böyle bir tövbeyle tövbe edin dedi. Asar rabbukum en yukeffira ankum seyyatiukum. Eğer böyle yaparsanız Rabbiniz günahlarınızı örter. Siler ve örter. Üstünü örter. Yani o günahın eseri bile senin üzerinde görülmez. Senin Rabbin böyle yapar. Çünkü senin terbiyen Allah'a aittir. Sen Allah'a döndüğünde Rabbin seni terbiye eder ve sana böyle bir muamele yapar. Ve yedhilukum cennatin tecri min tahtiha'l enhar. Allah seni altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Bundan önce seni Mahfiret ettiği için, günahının üstünü örttüğü için senin gönlünü cennete çevirir. Ve seni cennete layık kılar. Ahirette de aslarından ırmaklar akan cennetlere seni koyar. Yılme la yıhzillahun nebi. O gün Allah peygamberlerini utandırmaz peygamberlerini utandırmayacağı günde seni cennete koyar. <Sessizlik> peygamberlerini utandırmayacağı gibi onunla beraber iman edenleri de utandırmaz. Onların günahını yüzüne vurmaz ve onları utandırmaz. Nuruhum yasa beyne eydihim ve bi eymanihim. O gün onların önlerinden ve sağlarından nurları vardır nurları önlerinden ve sağlarından onları aydınlatır soldan niye aydınlat, aydınlatmıyor günahları sol tarafta duruyordu da onun için Allah orayı kapattı ama önünden ve sağından evet. nurları vardır yekulûne rabbena etnimlenâ nurena derler ki ya Rabbi bizim için nurumuzu tamamla <gülüyor> Yani sol tarafımızı da nurlandır. Nurumuzu tamamla ya Rabbi derler. Vaghfirle Bizi mağfiret et derler. İnneke ala kulli şeyin kadir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Biz buna layık olmasak da sen bunu ikram etmeye kadirsin derler. Ya eyhu'llezine amanu ey iman edenler iman ettiğini iddia edenler Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı sorumluluğunuzu kabul edin. Sorumluluğunuzu yerine getirmeye çalışın, hazreti insan ol. Ve teghu vesile. O'na vesile arayın. Takva sahibi olmak için vesile arayın. Allah'a yaklaşmaya vesile arayın. وَجَّهِدُوا fi سَبِل۪ي Onun yolunda cihad edin. Takva sahibi olmak için, onun yolunda yürümek için cihad edin. Yani çabanızı, gayretinizi sarf edin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Eğer böyle yaparsanız felaha erersiniz. Valeha ermeyi umabilirsiniz, yoksa iflah olmazsınız. Evet. Allah vesileyi arayın dedi, vesileye sarılın dedi. Yoksa biri çıkıp işte müşid-i kemire tabi olmasak da olur, cemaat halinde olmasak da olur derse vesileyi inkar etmiş olur. Vesile olmadan takva olmaz. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Evet, kitabından haberi olmayanlar kulaktan dolma bir bilgiyle Allah adına konuşur. Din hakkında biri konuştuğunda unutmaması gerekir ki Allah hakkında konuşuyor. Allah'a karşı konuşuyor. Çünkü Allah her konuda konuşmuştur. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatmıştır. Allah'ın kitabından haberi olmadan eğer biri dini anlatıyorsa, din hakkında konuşuyorsa Allah'a karşı konuşuyor. Allah ile Allah'ın ayetleriyle mücadele ediyor demektir. Savaşıyor demektir. Bu düpedüz kendine zulmetmektir, kendini ateşe atmaktır. Evet, ayet devam ediyor eğer vesileye sarılmazsa, takva sahibi olmazsa, Allah yolunda cihad etmezse ne olur? Yürüdüğüne en yekrucüne min nar. Onlar cehenneme atılırlar, cehennemden çıkmak isterler. Ve mahum biharicine minha. Ama onlar oradan çıkarılacak ya da çıkacak değildirler. Çıkarılmazlar, çıkamazlar onlar ve evet, onlara Onlar için devamlı bir azap vardır. Cehennem azabı devamlıdır ve onlar için devamlı ikamet edecekleri bir azap vardır onlara. E fela yetûbûne ve Siz hala tövbe edip istiğfar etmeyecek misiniz? Onlar hala tövbe edip istiğfar etmeyecekler mi? Vallahu gafurun rahim. Eğer tövbe edip istiğfar ederlerse Allah gafur ve rahimdir. Magfiret eder, günahlarını istiler, rahmetiyle muamele eder. Bir de Allah namazı zayi edenler buyurur. Namazı kılmamak ayrı şey, zayı etmek ayrı şeydir. Zayı demek zarar demektir, ziyan demektir, eksiltmek demektir yani. Şu anda namazı zayı etmiş miyiz? Etmişiz. Namaz miraj olmaktan çıkmış. Bizi günahtan alı koymuyorsa, her türlü aşırılıktan alı koymuyorsa namazımızı zayı etmişiz demektir. Ülalik ala dinen anamallahu aleyhim min nebiyine min zürriyet Adem. Evet. İşte bunlar kendilerine nimetlerin verildiği peygamber, peygamberler ve Adem'in zürriyetinden olanlardır. Ve evet. memmen hamelna Bir de onlardan onları Nuh'la beraber gemide taşımıştık. Nuh'un neslinden olanlardır. Ve min zürriyeti İbrahim. İbrahim'in zürriyetindendirler. Ve İsmail, ve İsmail'in, ve İsrail, İsrail'in yani Hazreti İbrahim'in torunlarındandırlar. Ve min men ve tebeyna. Ve biz onlardan bir kısmını seçtik, hidayete erdirdik. İdâ aleyhim ayâtur Rahman. Haru sucden ve bukiyye. İşte onlar o seçilmiş olanlar. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğunda onlar hemen secdeye kapanır ve ağlarlar. Müminler bunlardır. Allah'ın seçtikleri bunlarmış. Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda secdeye kapanırlar ve ağlarlar. Allah bunlar gerçek mümündür dedi. Bunların kıldığı namaz da gerçek namazdır dedi. Se fe min ba'dihim kulfa. Sonra bunların yerine bir takım insanlar geldi ki yani onların yerine halife oldu ki eda'u <gülüyor> selah. İşte onlar namazı ziyan ettiler evet. <gülüyor> namazdan eksilttiler namazı namaz olmaktan çıkardılar yani namazın şekli var ruhu yok bedeni namazda duruyor kalbi başka bir yerdedir ruhu kalbi, aklı Allah'ın huzurunda durmuyor Fatiha'yı yâkena abdu ve yâkena sain derken bunu Allah'a söylemiyor Evet, namazı zayi ettiler ve tabu şehvet. Onlar arzularına, isteklerine, şehvetlerine tabi oldular. Dertleri Allah değildir. Nefislerinin peşinden koştukları için, nefislerinin arzuları, istekleri peşinde koştukları için evet, namazı zayi etmişler ve kendi şehvetlerine arzularına, isteklerine tabi olmuşlar. Fesevfe yelkevne gıya. Bunlar mutlaka yaptıklarının karşılığını görecekler. Onlar cehennemdeki gaya kuyusunu, vadisini boylayacaklar. Kime söylüyor bunu? Namazı zayı edenlere söylüyor. Gerçek namaz kılanlar kimmiş? Evet. Secdeye kapanıp ağlayarak secdeye kapananlar huzurda duramıyor. Secdeye kapanıp ağlıyor. Allah'ın ayetleri onlara okununca, onlar Allah'ın ayetini okuyunca, yani Fatiha'yı okuyunca ben senin kurunum deyip öyle bir secdeye kapanıyor ki ağlıyor, feryat ediyor. Herkes, bütün adimleri bunu biliyor. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam secdeyi ıslatacak kadar ağlıyordu. Bütün sahabe ağlıyordu. Resulullah Efendimiz bir gecede sadece iki rekat namaz kılmış, bütün geceyi secdede geçirdiğini herkes biliyor. Bunu bilmeyen hiç kimse yoktur. Hatta sahabeden biri anlatıyor. Bu anlatan da çok böyle namaz kılan biridir. Ben diyor mescide gittim. Resulullah Efendimiz namaza durdu o anda. Ben de işte fırsatdan istifade deyip hemen arkasında durdum ve ona tabi oldum. Sonra diyor öyle bir namaz kıldı ki neredeyse namazı bırakıp kaçacaktım. Namazı öylesine uzattı. Kıyamda durduğunda Fatiha'yı okudu, Bakara suresini okudu üstüne, üstüne Ali İmran suresini okudu, her biri 200'den fazla. Yani 300-400 Kur'an okudu, sonra diyor rükû'a gitti, artık bir de onu hesabeden ne kadar uzattı, tesbih. Bir de secdeye gitti, neredeyse diyor namazı bırakıp kaçacaktı. Artık bu namaz bitmez dedim. Şimdi namazı biraz uzatıyorsun ya da secdeyi biraz uzattığında senin namazın olmadı diyor. Ne secdeyi uzattın. Senin peygamberin böyle namaz kılıyordu. Ya da namazda iki damla gözyaşı dök diyor senin abdestin bozuldu. Sen hangi dine uyuyorsun? Senin bu dini nereden getirdin? Kim söyledi sana böyle? Allah böyle mi söylemiş? Senin peygamberin böyle mi yapmış? Eğer senin dinin Allah ve Resulü'nün dini değilse bu din senin ataların dinidir. Bu din senin dinindir. Bu Allah'ın dini değildir. Onun için biri din hakkında konuşuyorsa Allah adına konuşuyor. Onu Allah söylememişse Resulü yapmamışsa o senin yaptığın senin kendi dinindir. Ve Allah ne buyurdu? Onlar cehennemde Gaya Vadisi'ne atılacaktır dedi. Senin yerin cehennemdir dedi. Niye? Namazı zayi ettiği için. Namazda Allah'ın huzurunda durmadığı için. Namaz kılmıyor demiyor. Namazı kılıyor. Namazı zayi etmiş. İçini boşaltmış. Ama öncekiler, evet, Hazreti Adem, Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim ondan sonra gelenler böyle değildi diyor. Onlar evet, Kur'an'ı okuyup, Allah'ın ayetlerini okuyup, Rahman'ın ayetlerini okuyup, secdeye kapanıp ağlarlardı. Evet. Ayet devam ediyor. İlla men tâbe. Ancak dedi, kim o cehennemden kurtulur? Tövbe der Ve amene. tevbe etmek yetmez. Bunların yeniden iman etmesi lazım dedi. İman etmemişler. Bir de iman etmeleri lazım. Ve amile salihâ. Bir de salih amel işlemeleri lazım eğer böyle yaparlarsa fe ulaike yedhulun el cennet. İşte onlar cennete girerler. Yoksa cennet yok. Vela la yuzlamune Onlar hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmazlar. Zulme uğratılmazlar. Ghafiliz-zenbi Allah günahları mağfiret edendir. Ve kabili tevbi, tevbeyi kabul edendir. ikabi zet-tavli. Bununla beraber Allah'ın ikabı şiddetlidir, azabı şiddetlidir. Bununla beraber kerem sahibidir. La ilahe illahu Ondan başka ilah yoktur. İlah Allah'tır. İleyhil Mesir. Dönüş de O'nadır. Fessebbih bihamdir Rabbik. Rabbini hamd ile tesbih et. Evet. Tesbih, sebehe akmak demekti, yürümek demekti. Rabbinin yolunda hamd ile yürü. Rabbini Büyük tanrı. Rabbinin güzelliğini anlat. Evet. Rabbini tesbih et. Tesbih, Subhanallah demektir. Subhanallah. Allah Subhandır. Her türlü kusurdan münezzehtir. Beridir. Eksiklikten beridir. Bütün güzellik Allah'a aittir demektir. Bununla beraber... Buna böyle iman etmektir. Allah kendisine nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun Rabbim Subhan'dır. Mutlaka güzel yapmıştır demelidir. Güzel olan budur demelidir. Vestagfirhu <gülüyor> Ona istiğfar et. Ondan mahfilet dile. Seni mahfilet etmesini iste. Dile. İnnehu kâne tevvâba Muhakkak ki senin Rabbin tevbeleri kabul edendir kendisine dönenlerin dönüşünü kabul edendir. Ve iza ekelledine Ayetlerimize iman edenler sana geldiğinde, hitap Resulullah Efendimizedir. Evet, ayetlerimize iman edenler sana geldiğinde, Fakul de ki onlara selamun aleykum. <gülüyor> Size selam olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun de. Ayetlerimizde iman edenler sana geldiğinde. Onlara Allah'ın selamı üzerinize olsun de onlara. Allah'ın selamı sizin üzerinizedir de. Neye karşılık? Allah'ın ayetlerine iman etmeye karşılıktır bu. De ki onlara bir de كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ rahme Rabbiniz Kendine, kendi üzerine rahmeti yazdı. Rahmeti kendi üzerine farz kıldı. Size rahmet etmek onun üzerine farzdır de. Neye karşılık? Allah'ın ayetlerine imana karşılıktır. bu. Allah'ın ayetlerine iman demek, Allah'ın sözünü sevmek demektir. Kelamını sevmek demektir. Ennehu men amile minkum sünn bi cehaletin muhakkak ki o siz cahillikle bir günah yapsanız yaptınız bir yanlış yaptınız summe tabe mine ba'dihi sonra ona tövbe ettiniz ve eslahu ve kendinizi ıslah ettiniz düzelttiniz ve innehu gafurun rahim sizlerin Rabbiniz size karşı gafur ve rahîm Ve ma ertelnâ min Hiçbir resul yoktur ki biz onu gönderdiğimizde sadece Allah'ın izniyle kendisine itaat edilsin diye göndermişiz. Vâloûnnehum iz zâlamû anfusa onlar kendi nefislerine zulmettiklerinde eğer onlar sana gelirlerse ve onlar Allah'tan mağfiret dilerlerse ve estağfar lehumur bir de Allah'ın Resulü onlar için istiğfar ederse لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوْبَنْ تَوْوَابًا رَح۪يمًا Mutlaka Allah'ı tevvab ve rahim olarak bulurlar. Bir kendileri istiğfar etmesi lazım bir de. Allah'ın Resulü onlar için istiğfar ederse onlar Allah'ı tevvab ve rahim olarak bulurlar dedi. Bunu tadarlar dedi. Allah'ın günahlarını mahfilet ettiğini tadarlar dedi. Sadece istiğfar etsin, etsinler, Allah'a istiğfar etsinler demedi. Allah'a istiğfar ederlerse, Allah'ın Resulü de onlar için istiğfar ederse Allah'ı tevap ve rahim olarak bulurlar dedi. Bu durumda insanların, müminlerin birbiri için de istiğfar etmesi lazımmış. وَلَوْلَا فَدْلُ اللّٰهِ ve وَرَحْمَتُهُ Eğer Allah'ın fazli ve rahmeti sizin üzerinizde olmasaydı Ve اللّٰهَ تَوَّابٌ hakim. Eğer Allah tevbeleri kabul eden Hikmet sahibi olmasaydı sizin haliniz ne olurdu? Evet. Allah tövbeleri kabul etmeseydi. Allah'ın fazli ve rahmeti üzerimizde olmasaydı. Allah Tevvab ve Hakîm olmasaydı. Halimiz haraptı. Hiç kimse kurtulamazdı. Bunun içinde ayrıca Rabbimize hamd etmemiz lazım şükretmemiz lazım. Ve anis, tağfirû Rabbinizden mağfiret isteyin. Summe Sonra ona tövbe edin. Sonra ona dönün. Evet, Rabbiniz günahınızı mağfiret etsin ve onun yoluna girin, yürüyün kum, metan hasenan ila ecelin musamma. Eğer böyle yaparsanız Rabbiniz sizi dünyadayken güzel bir nimetle ihsanda bulunur ve sizi güzel bir hayatla yaşatır. Dünya hayatı için söyledi bunu. Evet. Belli bir vakte kadar yani ömrünüzün olduğu kadarıyla sizi güzel bir şekilde Allah yaşatsın. Ne karşılık? Eğer Rabbinize istiğfar edip ona tövbe eder, ona dönersen, dönerseniz Rabbiniz böyle yapar. فَدْلٍ Bununla beraber Allah her fazilet sahibine onun faziletini verir, ihsan eder. Yani Allah için Allah yolunda ne kadar çabatını, gayretini sarf ederse bunu ayrıca ona ihsan eder, ikram eder. Ve in Yok eğer böyle yapmazsanız, dönerseniz ne olur? Ve inne ye ehafu aleikum azabun kebir. Evet. Bunu bir peygamber söyledi. Kim söyler? Hud Aleyhisselam. Ad kavminin peygamberi eğer yok böyle yapmazsanız sizin için Büyük günün azabından korkar. O gün pişman olursunuz. Kaybedenlerden olursunuz. İnne me tevbetü alallah Allah tevbeyi üzerine almıştır. Tövbe edenin tövbesini kabul etmeyi kendi üzerine almıştır. Hangi tövbeyi neden kendi üzerine almıştır? Lillezine ye'amelûne su'e bi cehaleti. Bilmeden biri eğer günah işlediyse Allah o kulun tövbesini kendi üzerine aldı. Bilmeden işlemiş çünkü. Allah ona tövbeyi nasip eder dedi. Tövbe kapısını açar. Tevbeyi ihsan eder ve ikram eder. Cahillikle, bilmeden eğer biri günah işlemişse Allah onun tevbesini kendi üzerine aldı. Yani sen kendin tevbe et demez. Tevbesi Allah'a aittir. Allah onu kendine döndürür. Çünkü bilmeden yapmış günahı. سُمَّ يَتُوبُونَ min قَرِبُ Sonra en yakın bir zamanda ona tevbeyi nasip eder. ve ki yetubullahu evet işte Allah'ın tövbesini üzerine aldığı tövbe bu tövbedir. Ve Allahu aliman hakima muhakkak ki Allah alim ve hakimdir. Kimin ceharetle, cahillikle bilmeden yanlış yaptığını ya da günah işlediğini bilendir. Böyle yapmasında bir hikmet vardır. Yani o güne ha düşmesinde eğer Allah ona müsaade ettiyse bunda da bir hikmeti vardır, bir muradi vardır. Ayet devam ediyor. Ve lesetet teubetu lilledine yaamelunes seyyiat. Yoksa günah işleyip hatta iza ona ölüm gelinceye kadar günah işlemeye devam edip sonra ben tövbe ettim. Diyenlerin tövbesi değil. Kale inni tuttul an. Günahı işliyor, işliyor. Sonra ölüm vakti geliyor, eceli geliyor. Artık yapabileceği bir şey yok. O zaman diyor ki ben tövbe ettim. Şimdi tövbe ettim. Allah bu tövbeyi kabul etmez dedi. Böyle bir tövbeyi son andaki tövbeyi Allah kabul etmez. Son andaki imanı Allah kabul etmez. Firavun de son anda iman etmişti. Allah ne buyurdu? El an. Şimdi mi? Şimdi mi tövbe iman ediyorsun? O sana iman etme imkanı vermiştim. Aynı şekilde ölüm vakti geldiğinde tövbe edene de aynı cevabı verir. Şimdi mi tövbe ediyorsun? Oysa sana tövbe etme imkanı vermiştim. وَلَلَّذ۪ينَ ve وَهُمْ kuffarun اُلَيْكُ Ya da kafir olarak iman etmeden ölenlerin son andaki tövbelerini imanlarını Allah kabul etmez işte onlar için elim, iç yakan bir azap hazırlamışızdır. Küfür üzere ölen ya da tevbe etmeden ölenler için. Elim bir azap hazırlamışız dedi. De ki ayet kul diye başladığında Allah emrediyor. Bunu yapman gerekir. Bunu mutlaka böyle olması gerekir demektir. Kul, amene billah. De ki, Allah'a iman edin. Vama öncüle aleyna. De ki, Allah'a iman ettim. Bize indirene de iman ettim. Vama öncüle aley İbrahim. İbrahim'e inene de iman ettim. İman ettik. Ve İsmail, İsmail'e inene de iman ettik. Ve İshak, İshak'a inene de iman ettik. Ve Yakub, Yakub'a inene de iman ettik. ve Espat, onların torunlarına inene de iman ettik. Ve mautiye Musa ve İsa ve Nebiyine min Rabbihim. İsa'ya, Musa'ya ve Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere ve onlara indirilene iman ettik diyeyim. La beyne minhum. Onların arasında hiçbir fark gözetmeyiz. Hepsi Allah'ın nebileri, peygamberleridir. İlmış olan bütün kitaplar da Allah'ın kitaplarıdır. Ve nehp Ve biz ona teslim olanlarız. Biz Allah'a teslim olmuşuz değil. Yani insan olun. Şuna iman ettim, şuna iman etmiyorum. Yahudiler, Hristiyanlar yanlış yoldadır, Müslümanlar yanlış yoldadır diyor. Hristiyanlar da, Yahudiler yanlış yoldadır, Müslümanlar yanlış yoldadır diyor. Allah böyle söylemeyin dedi. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberleridir ve bütün kitaplar Allah'ın kitaplarıdır. Onlar kitaplarını tahrif etmişler, hükümsüz bırakmışlar, bu ayrı. Allah devam ediyor. وَمَنْ <gülüyor> يَبْتَغِيْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينَ Her kim ki İslam'dan başka din ararsa yok يُقْبَلَ مِنْهُ Bu ondan kabul edilmez. Allah'ın dini İslam dinidir. Bütün dinler İslam'dır. <gülüyor> Yahudiler, Hristiyanlar dinlerini tahrif ettiler. İslam olmaktan çıkardılar. Allah'ın peygamberini gönderdi, İslam dinini gönderdi. Kim İslam'dan başka din ararsa, ondan bu din kabul edilmez. وَهُوَ fil الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ve o, ahirette hüsrana uğrayanlardan olur. İslam'dan başka din ararsa, Allah'a teslim olmaktan başka, İslam, selamet demek, barış demek. Kim İslam dininden Barış dininden başka din ararsa o ahirette hüsrana uğrayanlardan olur. Keyfe yehdillahu kavmen kefura. Kefur. Allah kafirleri, kafir bir kavmi nasıl hidayete erdirsin? Onlar köfrü tercih de, Allah onları nasıl hidayete erdirsin? iman imanihim... ...hem de iman ettikten sonra... ...iman ediyor... ...sonra kafir oluyor... ...Allah böyle bir kavmi... ...böylelerini nasıl hidayete erdirsin... ...erdirmez yani... ...demek ki bir de... ...iman ettikten sonra kafir olmak varmış... ...nasıl? Allah'ın ayetlerini dinliyor... ...anlıyor... ...mümin nedir, müslüman nedir... ...bunu bölüyor... Peygambere nasıl iman edilmesi gerekir, Allah'a nasıl iman edilmesi gerekir, bunu anlıyor. Her şeyi anlıyor ama bundan sonra hakkı, hakikati örtüyor, anlamamış gibi yapıyor. Bu imandan sonra küfürdür. Allah böyle olanları nasıl hidayete edersin buyurdu? Ve şehidu en al resulu ve onlar Allah'ın resulünün hak resul olduğunu, olduğuna şahit olduktan sonra Onun gerçekten Allah'ın Resulü olduğunu anladıktan sonra ve beyinat onlara apaçık beyineler deliller ayetler geldikten sonra vallahu la yehdil Allah zalim topluluğu zalimleri hidayete erdirmez Ulaikler czağuğum, anne عليهم lanet Allah. Böyle olanların cezası, onların cezası Allah'ın onlara lanet etmesidir. Ve meleklerin onlara lanet etmesidir. Ve nasi ejmâin, bütün insanların laneti onların üzerine olsun. İmandan sonra kafir olanlar küfre düşenler hakikati örtenler kalidin <gülüyor> fiha onlar orada o lanetin içinde ebedi olarak kaldırlar çünkü imandan sonra kafir olmuşlar la anhumul azab onların azabı hafifletilmez velahum <gülüyor> yunzeru bir de onlara nazar edilmez onların yüzüne bakılmaz yani Allah onların yüzüne bakmayacak. İllellezine tabu min ba'di zali. Ancak dedi Allah bu hallerinden sonra tövbe edenler müstesna dedi. Allah'a dönüp tövbe edenler müstesna. Ve eslahu. Tövbe edip kendini ıslah edenler müstesna. Fe inellahu gafurur rahim. Eğer onlar tövbe eder, kendilerini, kendi hallerini düzeltirlerse Allah gafur ve rahimdir. Allah onları mağfiret eder, rahmetiyle muamele eder. Allah bullarına tövbe kapısını açıyor, davet ediyor. Böyle yaptınsa yine tövbe, gene gel dedi. Benden kaçma dedi yani. Kaçacak yer yok. Evet. Ayet devam ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْدَ O kimseler ki imandan sonra kafir oldular. Küfre düştüler. Hakikati örttüler yani. Görmezden geldiler. Kafir örtmek demek. Hakikati örtmek demek. Hakikati anladı sonra onu örttü. İmandan sonra kafir oldu. Evet. İmandan sonra kafir olanlar سُمَّزْدَادُ Kufra. Sonra o küfrünü arttırdı. Tövbe edip dönmesi gerekirken küfrünü arttırmaya devam etti. Yani başını kuma gömmeye devam etti. Küfrünü arttırdı. لَنْ evet. تُقْبَلَى تَوْبَةُهُمْ Bunların tövbeleri asla kabul edilmez dedi. Yani son andaki yapacağı tevbeleri kabul edilmez. Ve ulaikehumu dallum. İşte delalette olanlar da onlardır. Ve ahurune ihterefu bi zunubihim. Onlardan bir kısmı günahlarını itiraf etti. Keletu amelen salihen ve ahire Seyyia. Onlar güzel bir ameli kötü bir amelle karıştırdılar. Hem güzel ameli vardır, bir de kötü ameli güzel bir amelle karıştırdılar. Asallahu en yetûbe aleyhim. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. İnallâhe gafûrun Rahim. Muhakkak ki Allah ve Rahim'dir. Yani imani vardır, güzel yapıyor ama yanlışı da karıştırıyor. Evet, tebe ettiklerinde Allah tebelerini kabul eder ve Allah Gafur ve Rahim'dir. Hus min emvalihim sadaka. Onların mallarından sadaka al. Evet, hitap Resulullah Efendimiz'dedir tahiruhum onları temizlemek için ve tuzekkihim biha bununla onları temizlemek için nefislerini teskiye etmek için ve salli Aleyhim, bir de onlara salat et onlara dua et inneselateke sekenun lehum çünkü muhakkak ki senin duan onlar için sekinettir onlara sekineti sekinet nurunu kazandırır sekinet bir nurdur Allah onu kalbe indirir neye karşılık evet, mallarından sadaka al onları temizle tezkiye et ve onlara dua et senin duan onlar için sekinettir Vallahu semiun alim muhakkak ki Allah semi ve alimdir. Her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Elem ya ya'lemu onlar bilmiyorlar mı ennellaha huve yaqbalu tawbata an ibadihi Allah kullarının tövbesini kabul eder. ve yaخذu sadakat Allah sadakaları da alır Allah'ın Resulü'nün sadakayı alması Allah aldı diye Allah beyan ediyor Allah sadakayı alır ve en Allahu huve't-Tevvabur Rahim muhakkak Allah Tevvab ve rahimdir. İnna Allah iş tera min al ve amualar hem. Bi anlar lehumur cennet. Cennet karşılığında Allah müminlerden mallarını ve nefislerini, canlarını satın almıştır. Yukatilu nefise billah. Allah yolunda, onlar Allah yolunda savaşırlar ve irtelon ve yuhtalon onlar öldürürler ve öldürülürler Allah yolunda savaşta vaaden <gülüyor> aleyhi <gülüyor> hakka Allahın vaadi onlar için hak olmuştur Allahın vaadi haktır onlara Allah onlara vaade bulunmuştur cenneti vaat etmiştir onlara Fit ve İncil ve Kur'an bu Tevrat'ta da böyledir, İncil'de de böyledir, Kur'an'da da böyledir. Allah hep bütün kitaplarında iman edenlere bu vaadi yapmıştır. Allah'ın vaadi değişmez yani. Wamen ufa bir ahdihi min Allah. Allah'tan ahdini yerine getirecek olan daha güzel kim vardır? Başla <gülüyor> şimdi bı'i kumul dedi. Bayiatun Onun için Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı evet. sevinin. Size müjdeler olsun. Vezalika azim. İşte büyük kurtuluş, büyük saadet budur. ayet devam ediyor bu saadet kimeymiş Et el Abidun el hamidun Tabe edenler ibadet edenler hamd edenler Wasayihun Oruç tutanlar ve rakioo ruku edenler ve sajidun secde edenler El amirune bil ma'ruf ma'rufi emredip iyiliği emredip ve nahune anil münker münkerden kötülükten alıkoyanlar men edenler Ve hafizuna li hududillah Allah'ın hududunu muhafaza edendir koyduğu sınırı çiğnemeyenler ve beşiril müminil, müminleri müjdele bunlar müminlerdirler böyle yapanlar mümindirler. bu müminleri müjdele terez zalimine müşfikine mimma ve sen kıyamet günü o zalimleri kazandıklarından dolayı başlarına gelecek olan azaptan dolayı onların korkudan titrediklerini görürsün valladine amenu ve amilus salihat bir de iman edip salih amel işleyenler fi Ravdatil İşte onlar Allah'ın razı olduğu cennettedirler. Allah onlardan razı olmuştur. Lehum ma yesa'u inde rabbihim. Onların Rablerinden her istekleri kabul edilir. Rablerinden neyi isterlerse o onlara vardır. Zalike huvel fadlül işte büyük fazilet budur. Büyük kazanç budur. Zâlikellezî yubşirullâhu ibâdühullezîne âmenû ve âmilûs sâlihât. Allah iman edip salih amel işleyen kullarını evet, müjdeler. Bununla yani cennetle müjdeler de ki, La eselukum alehi ejra. Ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Illa al fi'l-qurba. Sadece sizden istediğim tek şey yakın bir sevgidir. Vemen yaxtarif hasaneten her kim ki bir güzellik kazanırsa, nizid lehu fiha husna. Biz de o güzellikle beraber onun güzelliğini artırırız. İnne Allah'a gafurun, şekur. Muhakkak ki Allah gafur ve şekurdur. Allah günahları mağfiret edendir. Şükre de karşılığını verendir. Teşekküre karşılık verendir. Em yekulune tera alallahi keziba. Yoksa onlar senin için, senin hakkında o Allah'a iftira mı atıyor diyorlar. Yani sana inen ayetleri kendisi mi uydurdu diyorlar. Ve in yeşe illah eğer Allah dilerse yektim ala kalbi. Allah senin kalbini mühür Bunu Resulullah'a söylüyor. Böyle bir şey olursa Allah senin kalbini mühürler. Yani müşrikler peygamber yoktur demiyor. Allah'ın vahyi yoktur demiyor. Resulullah Efendimiz'e de sen peygamber değilsin ve bu Allah'ın vahyi değil diyorlar. Eğer böyle bir şey olursa Allah senin kalbini mühürler. Ve ya'hullâhul batile Allah batili giderir ve yuhikqul hakka bi bununla beraber Allah kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir innehu alimun bizatis sudur muhakkak ki o göğüslerde gizli olanı bilir göğüslerde her ne varsa insan istediği kadar onu gizlemiş olsun herkesin gönlünde ne taşıdığını Allah bilir huvallazi yaqbalu t-taubete an ibadihi odur Allah'tır kullarının tövbesini kabul eden ve yafu seyiat onların günahlarını affeden odur ve yalemu ma tafalun odur yaptıklarınızı bilen ve istegibul ladine ve amülü salihat Allah iman edip salih amel işleyenlerin duasını kabul eder. Onlara icabet eder. Ve yziduhum min fadlihi. Kendi fazlından bir de onlara fazlasını verir, ikram eder. Vel kafirun lahum azabun Kafirlere de şiddetli bir azap vardır. Ve'llezina amilü's seyyiat o kimseler ki kötülükler yaparlar, yanlışlar, günahlar yaparlar. Sonra bundan tövbe ederler. Ve amenu, iman ederler. İnne rabbeke min ba'diha le gafurun rahim. Muhakkak ki Allah da onlara karşı gafur ve rahimdir. Yanlışı yapmıştır ama sonra tövbe edip iman eder yalnız. Fe emmâmen tâbe. Her kim ki eder vee tövbe eder, ve eder Allah'a döner ve amene iman eder ve aile Salihen ve Salih ameli işler ve asa en yakuune Minel müflihen işte onlar felaha Erenlerdir felah bulacaklığı bulabileceğini umanlardır. Eğer tövbe etmezseniz ne olur? Ya eyellezine amenu. Ey iman edenler. İman ettiğini iddia edenler. La yesghar min kavmin. Sizden bir topluluk, bir kavim başka bir kavmi küçümsemesin. Onlarla alay etmesin. Asa en yekunu hayren minhum. Nereden biliyorsun? Belki o alay edilenler, alay edenlerden daha hayırlıdır. ve la nisae nisa Kadınlar da başka kadınları küçümsemesin, alaya almasın. asa en yekunne hayren min hunne. Belki o Alay edilenler, alay edenlerden daha hayırlıdır. Bunu yapmayın dedi Allah. Men etti. وَلَا enfus اَنْفُسَكُمْ Allah bir şeyi yasakladıysa, bunu yapma dediyse ne buyurdu? Ya اَيُّهَا لَز۪ينَ Ey iman ettiğini iddia edenler. Eğer sen müminsen bunu yapma dedi. Böyle yapma. Sizden bir topluluk başka bir topluluğu, bir cemaat başka bir cemaati, bir insan başka bir insanı alaya almasın. Onu çekiştirmesin. Kadınları özel olarak söyledi. Kadınlar da öyle dedi. Bazı kadınlar, bazı kadınları eleştirmesin. Alaya almasın. Ama alaya almayan neredeyse hiç kimse yoktur. Kadınlar bu işi daha güzel yapıyor yalnız daha güzel alaya alıyor, daha güzel eleştirip çekiştiriyor, yeriyor, küçümsüyor. 3-5 kişi, 2-3 kişi bir araya geldiğinde yaptıkları iş budur. Falanca şöyle yaptı, Falanca böyle yaptı. Bunu yaparken neyi kazanacağını umuyor? Bir kere bunu yapan ister bir kişi fert olsun, ister cemaat olsun. Allah cemaati söyledi burada. Topluluk dedi, kavm dedi. Belki o eleştirdiklerini sizden daha hayırlıdır dedi. Niye böyle yapıyorsunuz dedi. Onun için bize düşen Rabbimize boynumuzu bükmektir. Kimseyi eleştirmemektir. Niye? Rabbimiz böyle emrediyor da onun için böyle yapma diyor. Sen bunu yaptığında istediğin kadar ben haklıyım dedi. Nereden biliyorsun dedi. Belki sizden daha hayırlıdır dedi o alaya alınanlar, çekiştirenler, belki çekiştirenlerden, alaya alınanlardan daha hayırlıdır dedi. Nereden biliyorsun? Senin bir terazin mi var? Hükmü sen mi veriyorsun dedi? Ne kulumu çekiştiriyorsun dedi? Bu bir hastalık. Bu kötü bir hastalık. Hatta bu kanser gibi ölümcün, manevi ölümü getiren bir hastalıktır. Cemaatlerin hastalığını söylüyorum. O onu çekiştiriyor, o onu eleştiriyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediyse, o bizim kardeşimizdir. Yanlışı olabilir, eksiliği olabilir. Bize düşen onu çekiştirmek, eleştirmek değildir. Ona yardım etmektir. Yardım etmek. Daha önce anlatmıştım. Sahabeden biri, bakıyor ki birkaç kişi orada oturmuş. Resulullah Efendimiz vefat etmiş, ondan sonradır. Oturmuşlar birilerini çekiştiriyorlar. Dört yaklaştı onlara buyurdu ki siz yanlış yapıyorsunuz. Eğer bir kardeşiniz kuyuya düşse siz onun elini tutup çıkarır mısınız? Yoksa kuyunun başında durup ona taş mı atarsınız? Dört hepsi dedi ki elimizi uzatıp onu çıkarırız. Ama dedi şimdi kuyuya düşmüş Kardeşinize taş atıyorsunuz. Yani sizin söyledikleriniz doğruysa bir kardeşinizi eleştiriyorsunuz ona taş atıyorsunuz. Kuyuya düşmüş kardeşinize taş atıyorsunuz. Biz Resulullah Efendimiz'in zamanında böyle yapmadık, yapamazdık. O buna müsaade etmezdi. Eğer kuyuya düşmüşse, yanlışa düşmüşse bize düşen ona yardım etmektir. Onu, kardeşimizi oradan çıkarmaktır. Bu müminin hali değil dedi. Bu Allah'a Allah'ın emrine ters düşmekti bunu yapmak, böyle yapmak. Bir de söylerken ben bunu Allah adına yapıyorum diyor. Din adına yapıyorum diyor. İnsanları yanlış yapmaktan koruyorum diyor. Kur'an'ı koruyorum diyor. Sanki Kur'an'ı korumak ona kalmış. Allah sanki ona vazife vermiş. Sen Kur'an'ın ne olduğunu anlamamışsın. Sen Rabbin'i tanımamışsın. Allah her bir kul ile tek tek, bire birebir muhataptır. Allah onun Rabbidir. Kur'an'ı koruyacak olan O'dur. Sen kendini Allah'ın azabından korumaya çalış. Allah kimseye böyle bir vazife vermemiş. Ne vazifesi vermiş? Abd olma. Allah'a kul olma. Vazifesi vermiş. Neye göre imtihana tabi tutmuş? Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Sana düşen güzel yapmaktır. Güzel yapmak, insanlara taş atmak değildir. Yardım böyle yapılmaz. Sen rahmeten değil, aleminin ümmeti olduğunu söylüyorsan, senin de rahmet olman gerekir. Rahmet olmak bu değil. Bu zahmet olmaktır. Evet. Çekiştirmeyin dedi Allah. Böyle yapmayın dedi. Ne demek bir de, sen böyle yaparsan kimi çekiştiriyorsan seni onun altına indiririm dedi. Onu seni, senden daha hayırlı hale getiririm dedi. Sen onun altına inersin dedi. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, bir kul bir kul ile alay ederse o aray ettiği şey onun başına gelmeden Allah onun ruhunu almaz dedi. Yani faranca şunu şöyle yaptı deyip onunla alay ettiğinde Allah onu ona yaşattırmadan onun canını almaz dedi. Evet, bilmeden eğer yaptıksa bunu ne yapıyoruz? tevbe ediyoruz. Tövbe ettik ya Rabbi. Bilmeden yaptık. Hatta bunu yaparken şeytan sağdan yaklaşıp bu işimizi bize güzel gösterdi. Sanki biz doğru yapıyormuşuz gibi zannettik. Tevbe ediyoruz ya Rabbi. Evet ayet devam ediyor. tel mizu enfus ev. Evet. Kendi kendinizi ayıplamayın, nefsinizi yermeyin dedi. Kendini yermeyin dedi Allah. Hani kendimizi yiyoruz ya. Yanlışını yermek ayrı şeydir, kendini yermek ayrı şeydir. Söylemiştim daha önce. Kendimizi yerdiğimizde bu Allah'a ağır geliyor. Bu Allah'a çok ağır geliyor. Söyleyeyim o. Ağır gelir ne demek? Allah'ın gazabına sebep olacak şeydir bu. Bir an için şöyle düşünelim. Çocuğumuzu büyütüyoruz. Onun için ne gerekirse yapıyoruz. Her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Her türlü güzelliği yapıp büyütüyoruz. Eğitiyoruz. Yetiştiriyoruz. Sonra çocuk karşımıza dikilsin. Ben hiçbir şey değilim desin. Ben kötü biriyim desin. Ne demektir? Anne babaya hakarettir bu. Sen bana bir şey vermedin demektir. Öyle değil mi? Öyle o manaya gelir. Bizim de kendimizi yermemiz onun için Allah'a ağır geliyor. Kendini yerme dedi. Sen benim yeryüzündeki halifemsin. Ben seni bunun için yaratmışım. Sen Hazreti İnsansın dedi. Ben seni bana ayna olasın diye. Benim güzelliğim senin üzerinde görünsün diye. Benim isimlerim senin üzerinde görünsün diye seni yaratmışım. Kendini yeremezsin dedi. Bunu yapma. Birbirinizi ayıplayamayacağınız gibi, yeremeyeceğiniz gibi kendini de yerme dedi. Bunu kabul etmem dedi. Ben yanlış yapıyorum demek ayrı ayrı şey. Yanlış yapmışsan tövbe edeceksin. Ama kendini yiyermedi. Arkadaşlar da bu hatayı çok yapıyor. Bana bunu tekrarlatırıyorlar tabii. Bir de bakıyorsun. Ben yapamam diyor. Benden adam olmaz diyor. Ben yapabilir miyim diyor. Ne demek? Nasıl yapamıyorsun? Allah seni bunun için yaratmış. Nasıl yapamazsın? Yapamam diye bir şey var mıydı? kendinizi yemeyin dedi. Ve la bil elqab. Bise'l ismul fusuhu ba'de'l iman. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Eğer böyle yapmazsanız imandan sonra fasık olursunuz. Yani imanızı kaybedersiniz. Fasık olursunuz. Cehennemlik olursunuz. Ve lem yetub her <gülüyor> kim ki bundan tövbe etmezse, vazgeçip Allah'a dönmezse, فَاُولَٰئِكَ هُمُزْظَالِمُونَ Onlar zalimlerin ta kendisidir. Şart koydu oraya. Kim tövbe etmezse. Biz de tövbe ediyoruz inşallah. Başkalarını eleştirmekten, çekiştirmekten, alay etmekten, bir cemaati araya almaktan, hafife almaktan tövbe ediyoruz. Kendi kendimizi yerdiğimiz için, küçümsediğimiz için tövbe ediyoruz. Eğer başkalarını kötü bir, güzel olmayan, hoş olmayan bir lakapla çağırdıksa evet ondan da tövbe ediyoruz. Zalim olmaktan Allah'a sığınıyoruz. Evvela <gülüyor> yarouna, onlar görmüyorlar mı ki, senede bir veya iki sefer onları imtihana tabi tutuyoruz. Musibetlerle belalarla onları imtihana tabi tutuyoruz. Onlar bunu görmüyor mu? Sımmayla yetubun. Sonra tövbe etmiyorlar. Tevbe etsinler diye böyle imtihana tabi tutuyoruz. Evet onlar tövbe etmiyorlar. Tövbe etmiyorlar mı? Ve lahum yezekerun. Onlar ibret almıyorlar mı? Ders almıyorlar mı? In ellezina fetenu mu'minina ve'l mu'minat. O kimseler ki mümin erkeklere veya mümin kadınlara imtihan sebebi olmuş. İmtihan sebebi. Fetenul Fethenu. müminin. Onlara imtihan sebebi olmuş. Onlara sıkıntı vermiş. Eza etmiş. Sümme lem yetu'bu. Sonra da tövbe etmemiş. Hem imtihan sebebi olmuş onlara hem sıkıntı vermiş onlara. Kim olursa olsun Kadın olsun erkek olsun. Sonra da tövbe etmemiş felehum azabul cehennem. Onlara cehennemin azabı vardır. Ve azabul hariq. Onlara yangın azabı vardır. İn ellezine fetenul Müminlere fitne olmuş. Mümin erkeklere ve kadınlara fitne olmuş. İmtihan sebebi olmuş. Onların zarar etmesine, onların küfre düşmesine, günah işlemesine, isyan etmesine, her ne şekilde olursa olsun, eğer fitneye düşürmüşse, cehennem azabi var dedi ona. Eğer biri birini eleştirir, çekiştirir, yeder, küçümserse, bir de bakarsın ki aynı şeyi ona yaptırdı. Olacak olan odur. fitneye düşürdü. Veya başka bir şekilde mümine sıkıntı verdi. Ya yuhelledine amenut takullah. Ey iman edenler, Allah'a karşı müttaki olun. Sorumluluğunuzu bilin ve gereğini yerine getirin. Ve ma min riba eğer siz müminseniz faizden olan fazlasını bırakın. Yani biri birine faizle para verirse ne yapması gerekiyor? Evet, ana para onundur. Faizi bırak dedi. Eğer siz müminseniz bunu böyle yapın dedi. Eğer siz bunu böyle yapmazsanız fa'zanu biharbin minallahi ve resulih. Allah ve resulüne harp başmış oluyorsunuz ki Allah ve resulünün size harp açtığını unutmayın dedi. Ve in tübtum eğer siz tövbe ederseniz selekum ruusu emvelikum Sermayeniz sizindir, size aittir. La tezlimune ve la tüzlemun. Ne zulmedin ne de zulme uğrayın. Ve nezzele aleykum fil kitab. Allah size Kitabını indirmiştir. En iza semiätüm ayatillahi yüke ferubiha. Eğer Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini görürseniz, yani başkaları böyle yapıyorsa ve biha ya da Allah'ın ayetleriyle alay edildiğini görürseniz bela <gülüyor> taq'udû onlarla beraber oturmayın hatta yahûdû fî ta ki onlar başka bir söze geçinceye kadar onlarla beraber oturmayın innekum izâ misluhum eğer böyle yapmazsanız siz de onlar gibi olursunuz eğer birileri Allah'a küfür ediyor isyan ediyor Allah'ın ayetleriyle alay ediyor, ciddiye almıyorsa siz de onlarla beraber olursanız, oturursanız onlarla beraber, siz de onlar gibi olursunuz diye Allah. Onlardan olursunuz. İnna'llahi cami'ul munafiqin. Allah münafıkları bir araya toplayacak. Ve <gülüyor> kafirin, kafirleri de. Nerede? Fi cehenneme cemian. Hepsini cehennemde toplayacak. Bir araya getirecek. İnnel münafikinə yuqadiyūn Allah. Münafıklar kendi akıllarına göre Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Vehu ve yuqadiyūhum. Onlar ancak kendilerini kandırırlar. Allah onların o tuzaklarını onların başına geçirir. وَاِذَا قَامُوا اِلَ السَّلَاتِ قَامُوا قُسُوَلَا Onlar namaza kalktıklarında tembel tembel, üşene üşene kalkarlar. Yani asla muhabbetle huzura çıkmazlar. Tembel tembel, üşene üşene namaza kalkarlar. يُرَاُونَ nas. Onlar insanlara gösteriş yaparlar. Yani işte bakın biz namaz kılıyoruz. وَلَا يَزْكُرُونَ الله. İlla qalila onlar Allah'ı da çok az zikrederler. Zikir de yapıyorlarmış. Ama Allah'ı çok az zikrediyorlar dedim. Kimdir bunlar? Münafıklar. Evet. Ayet devam ediyor. Müzdebzebine beyne zali. La ila haula ve la ila haula. Onlar küfürle iman arasında zıplayıp dururlar. Ne kafir gibi dururlar ne de mümin gibi dururlar. İkisinin arasında zıplayıp dururlar. Ümen <gülüyor> yud Allah kimi delalette bırakırsa velen tecide lehu sebila onun için bir yol bulamazsın. Kurtuluş yolu bulamazsın. Bunlar delalete kalmış. Bunlar Allah'ın hidayetine uymamış. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler! La tettehizul kafirine min mindunil mu'minin. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. en teç'alu lillahi aleykum sultanen mübina. Siz Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz. Yani kafir olduğunuzu ispatlamaya mı çalışıyorsunuz? İnne'l münafıkîne fid esfeli minen Kafirler cehennemin ateşin en alt tabakasındadırlar. Müşriklerin de altındadırlar. Ve <gülüyor> Ve sen onlara yardımcı bulamazsın. Hiç kimse onlara yardım edemez çünkü onlar tercihlerini böyle yapmış. Yani iman etmemiş, mümin gibi duruyor. Müslüman değil, Müslüman gibi duruyor. İmanı ağzındadır, dilindedir. Ameli yok. Gerçek manada imanı yoktur. Rabbini ciddiye almıyor. Ben de müminim deyip mümin gibi görünüyor. İllelledine tabu ve eslahu ve etesemu ancak dedi tövbe edenler bu halden sonra tövbe edenler kendini ıslah edenler düzeltenler ve etesemu Allah'a sarılanlar ve ihlasu dinahum lillah ve dini Allah'a halis kılanlar yani hayatını saf Allah'a göre yaşayanlar işte onlar da müminlerle beraberdir. Müminlerle beraber olmuşlardır. Ve sevfe yü'tillahü'l-mü'minin ecren azima. Allah da müminlere büyük bir mükafat, azim bir mükafat verecek. Onlar da o mükafatı kazanmış olacak. İnnellezine yekduhuna ne ma enzelna minel Her kim ki Allah'ın indirdiği yeni ve hidayeti ketmederse, onu gizlerse, onu eksiltirse ketmetmeyen neredeyse kimse kalmamış. Hidayeti gizliyor. Allah'ın ayetlerini gizliyor. Biliyor, anlatmıyor. İşine geleni alıyor, gelmeyeni almıyor. Hidayetin ne olduğunu biliyor ama onu gizliyor. Niye? Gizl eğer söylerse ona diyecekler, sen niye hidayete değilsin? Hidayeti ve Allah'ın indirdiğini gizleyenler. Min badi ma be'yennâhu nasi fil kitab Allah onu kitabında insanlara beyan ettikten sonra Ulaye ke'lânehumullah Allah onlara lanet etmiştir. Ve ye'lânûhumul lâinîn. Lâinun la ve lanet edebilen herkes onlara lanet etsin. Niye? Allah'ın indirdiğini, ayetleri gizliyor, hidayeti gizliyor. Hiç kimse hiçbir ayeti gizleyemez. Evet, ayet devam ediyor. Allah'ın rahmeti tecelli etmeye devam ediyor. İllel tabu. Gene buyurdu. Ancak tövbe edenler müstesna. Ve eslahu ve kendini ıslah edenler ve beyenû bununla beraber o hidayeti o Allah'ın ayetlerini beyan etmek şartıyla her neyi gizlemiş de onu beyan etmek şartıyla feulaike etûbû aleyhim işte ben bunların tövbesini kabul ederim. Ve enet Ben tevab ve dedi Allah. Eğer bunlar tövbe eder, kendini düzeltir ona beraber gizlediklerini beyan ederlerse, tevbelerini kabul eder. Çünkü ben tevvab ve rahimim deniyor. İnne alladin keferu ve matu vehum kuffarun. Ancak ayetlerimizi inkar etmiş, örtmüş üstünü. Sonra bu haliyle eğer ölmüşse, ulayi aleyhim lanetullah işte Allah'ın laneti onların üzerinedir. Vel melaiketi meleklerin laneti onların üzerinedir. ve nasi ecma'i. Bütün insanların laneti onların üzerine olsun. Haridine <gülüyor> fiha. Onlar orada cehennemde o lanetin içinde ebedi olarak kalırlar. Yukaffefu anhumul azab. La yukaffefu anhumul azab. Onlara azab hafifletilmeyecek. Velahum yunzerum ve onlara nazar edilmeyecek onların yüzüne bakılmayacak bir de Allah'ın günahlarını sevaba çevirdiği kimseler vardır evet, son olarak bununla ilgili ayetleri okuyalım Allah kimin günahını sevaba çevirir bir Allah'ın affetmesi vardır bir saf etmesi vardı bir mağfiret etmesi vardı bir de günahları sevaba çevirmesi vardı bu ayetleri dinlersek Allah kimin günahını sevaba çevirir? Onu anlayacağız. Allah vaadinden dönmez. Eğer şunu şöyle yaparsanız senin günahını sevaba çeviririm dediyse çevirir. Ve ibadur rahmanir Rahman'ın kulları o kimselerdir ki Rahman'ın has kulları, özel kulları Güzel kulları o kimselerdir ki yamşuna alel erdi heuna yeryüzünde tevazuyla güzellikle yumuşakça yürür. Tevazuyla yürür, kibirlenmeden yürür. Allah'ın has kulları, güzel kulları. Ve izâ khatabehum cahilun kâlû selâmen. Cahiller onlara laf attığında onların söylediği söz sadece selamdır. Selam olsun size. Allah sizi selamete erdirsin. Bak cevap vermiyor. Onun laf atmasına karşılık vermiyor. Onun verdiği karşılık selamdır. Size selam olsun. Vellezine yebitu ne li rabbihim sucjeden ve kıyama onlar rablerini secdeler yaparlar rabbinin rablerinin huzurunda kıyamda dururlar vezinin yekuluna rabbena onlar bir de derler ki rabbimiz esrif anna Azab Cehennem, Cehennem azabını üzerimizden sav, bizden uzaklaştır, gönlümüzü Cehennem olmaktan kurtar. İnne azabha kane garema. çünkü bu azab Cehennem azabı geçici bir şey değildir, daimidir. İnneha sa'et müsteqerra. Evet. Orası gerçekten kötü bir uğrak. Ve mekama. Kötü bir mekam. Kötü bir konak yeridir. Cehennem. Allah'ın has kulları bunu söylüyor. Duaları böyledir. Vellezine evet. iza enfeku Onlar harcadıkları zaman lem yusrifu, israf etmezler. Ve lem israf etmezler bununla beraber cimrilik de yapmazlar ikisinin arasında kovamında dururlar yani ne israf ederler ne de cimrilik yaparlar Allah'ın kendilerine verdiğini rızık olarak verdiğini harcarken cimrilik de yapmaz israf da yapmaz orta bir yol seçer وَالَّذ۪ينَ لَا Bir de onlar Allah ile beraber başka bir ilaha dua etmezler, yalvarmazlar. Her şeyi Allah'tan bilirler. Allah ile beraber bir başka ilaha da bir başkasını, başkalarını da ilah gibi görmezler, dua etmez, yalvarmazlar. Bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu bilirler. Vela yaktırlı nefsel liti haram Allah onlar Allah'ım haram kıldığı cana kıymazlar. İlla <gülüyor> hak olmuş o ayrı şey. Vela <gülüyor> yaznun bununla beraber zina etmezler. Veman yafal zâlîke yelqa asama. Bunları yapan günahının cezasını bulur. Yusa'af lehul azabı yevmel kıyame Kıyamet gününün azabı ise kat kat olur. Dünyada cezasını çeker, bir de kıyamet günü. Bunun cezası kat kattır. Ve yehlut fihi buhana Orada Alçaltılmış olarak, ebedi olarak kalır. Neyi yapan? Allah ile beraber başka bir ilah edinen, başka ilahmış gibi yalvarıyorsa başkalarına, umudunu başkasına bağlamışsa, Allah ile beraber, bununla beraber, eğer haksız yere cana kıymışsa, zina etmişse bunun cezası cehennem dedi Allah hepsini birden söyledi yalnız hepsi bir ayette toptan yani men ancak dedi Allah bunlardan sonra kim tevbe ederse ve amene ve iman ederse bunları yapınca imanını kaybediyormuş Tövbe edecek, Allah'a dönecek ve iman edecek. Tövbe imandan önce geliyormuş. Tövbe etmeden iman olmuyormuş yani. Tövbe eder, iman ederse وَاَمْلَا عَمَلًا صَالِحًا Bir de salih amel işlerse, kendini ıslah eder, kendini düzeltirse, başkalarının da kendisini düzeltmesi için onlara yardım eder, yardımcı olursa فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُوا Allahu السَّيِّعَاتِهِمْ hasenat. Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Allah vaat etti. Ve kana Allahu gafuran rahima. Allah gafur ve rahimdir. Günahını mağfiret eder, rahmetiyle muamele eder, günahlarını sevaba çevirir. Ve men tâbe amile kim tövbe eder ve salih amel işlerse, pe innehu yatibu ilallahı metaba, muhakkak ki o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Ve la yeshedun Onlar ki yan yarancı şahitlik yapmazlar. Ve ııda merru bil nügü onlar boş şeye rastladıkları zaman, boş şeylerle uğraşanlarla uğraşanlara rastladıkları zaman merru kiramı, kerim olarak, vekarlı olarak oradan uzaklaşırlar. Boş şeylerle uğraşanlarla beraber olmazlar. Bunlar Allah'ın has kullarıydı. Özel. Vellezîne izekürû bi âyâti rabbihim. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman lem yahirû. Alayhâ summen ve Onlara karşı, ayetlerimize karşı kör ve sağır davranmazlar. Gönüllerini açar, Rablerinin ayetlerini dinlerler der anlamaya çalışırlar. Kör ve sağır davranmazlar. Velidine yekulun Rabbena. Bir de onlar derler ki Rabbimiz. Heplena amin ezvacina ve zurriyetina qurraten Derler ki Rabbimiz bizim evet, hanımlarımızı, zevcelerimizi, çocuklarımızı bizim için Göz aydınlığı yap. Gözümüzü aydınlatacak eşler, zürriyetler bize bağışla derler. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ imama. Bizi takva sahiplerine önder yap. Bizi müttakilere önder yap. Öyle ki bizimle beraber olanlar takva sahibi olsun. Sana karşı sorumluluğunu anlasın ve yerine getirsin. Ulaike yücüzevnel huğurfete bima seberu. İşte onlar sabretmelerine karşılık onlara cennetin yüksek makamları vardır. Ve yülkevne fiha tahiyyeten ve selama. Onlar orada hürmet ve selamla karşılanacaklar. Halidine nefiha. Onlar orada ebedi olarak kaldırlar. Hasunet, müsteqerren ve mukama. O ne güzel bir karar yeri kalınacak konak ve ne güzel bir makamdır. Kul. Ma ye'be'u bi'kum Rabbi. De ki dua <gülüyor> du'a'ukum. De ki eğer sizin duanız olmasa Rabbiniz size neden kıymet versin? Eğer duanız olmazsa Allah katında ne kıymetiniz, ne değeriniz vardır. Yani insan duadan ibarettir. Dua. Hiçbir gücü yoktur. Diliyle dua eder, gönlüyle dua eder, fiiliyle dua eder. Bu duayı yaparken eğer duasını Allah'a yapmıyorsa ya da Allah ile beraber başkalarına da yapıyorsa o imanını kaybetmiştir. Evet. Peki dediği eğer duanız olmasa Rabbiniz size neden kıymet versin? Neden de yer versin? فَكَدْ <gülüyor> كَزَّبْتُمْ Ama siz bunu yalan saydınız dedi Allah. فَسَوْفَ يَكُونُوا لِزَامًا O zaman azap sizin yakanızı bırakmaz. Eğer siz bunu anlamadınızsa sizin bütün gücünüzün, kuvvetinizin duadan ibaret olduğunu anlamadınızsa, bu duayı da Allah'a yapmadınızsa, bu daveti Allah'a yapmadınızsa, aynı zamanda Allah'ın davetine icabet etmediyseniz azap sizin yakanızı bırakmaz. Siz bunu yalanladınız dedi. Yalanladınızsa azaptan kurtulamazsın dedi. Allah hepimizi tövbe eden kullarından eylesin. Kendisine dönen kullarından eylesin. Hakikatini anlayıp emaneti yüklenen kullarından eylesin. Emaneti yüklenemediğimiz için, hakkını veremediğimiz için bizi tövbe eden, tövbesini kabul ettiği kullarından eylesin. Allah hepimizden razı olsun kardeşlerimiz soru göndermişler onlara da kısaca bir cevap verelim. Bir sıkıntıya karşı sabrettiğimizde karşımızdaki sabrımızdan istifade edip bize daha çok sıkıntı veriyor. Bu durumda ne yapmalıyız? Mutlaka orta bir yol seçmek lazım. Ama sabrettiğimizde mutlaka kazanıyoruz. Ne buydu Et Kerime'de? Allah sabredenleri sever. Allah Sabredenlerle beraberdir. Sabrımızın karşılığında Allah'ın sevgisini kazanıyor, Allah'ın beraberliğini kazanıyoruz. Bu büyük bir nimettir. Ama diyelim ki karşımızdaki bunu yanlış anlıyor, yanlış yorum diyor. Güzel bir şekilde uyarıyor, ikaz ediyoruz. Ne diyoruz? Böyle sıkıntı vermekle azabınızı artırıyorsunuz. Azabı görecek olan sensin diyoruz. Bir kul bir kula sıkıntı verdiğinde evet söyledim. Bir mümin bir mümine sıkıntı verirse ne olur? İmtihana, onun imtihana tabi tutulmasına vesile olursa ne olur? Onun yeri cehennemdir dedi Allah. Evet. Onu korumak için bir de ona yardım ediyoruz, uyarıyoruz. Onun için uyarıyoruz. Yoksa biz kazanmaya devam edelim derdim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyamızda bize mesaj verirse bu ne anlama gelir? Verdiği mesaja bağırılır. Hangi mesajı vermişse bunu öyle anlamak gerekiyor. Eğer Resulullah Efendimiz'i gördüysek rüyada o ya bir müjdedir ya bir uyarı ikazdır. Uyarı olsa da orada müjde vardır. Nasıl mesela? Eğer uyardıysa bu durumda bizi ciddiye aldığını gösterir. Biz onu ciddiye almışız ki o da bizi ciddiye alıp uyarmıştır. O da bir müjdedir. Ciddiye alındığımızın müjdesidir. Mesaj her ne olursa olsun. Orada bir müjde varsa müjdeyi olduğu gibi alıyoruz. Bunu birkaç kelimeyle anlatmak mümkün değildir. Bu uzun bir soru. Uzun bir cevap olması gerekir. Diyelim ki Resulullah Efendimiz'i rüyamızda gördük. Kolu kırılmış. Ne demektir bu? Bizim manevi kolumuz kırılmış demektir yalnız. Onunla alakalı değildir. Gördük ki yaralıdır. Gönlümüz yara almış demektir. Bunun için rüyadaki en ince bir ayrıntı bile çok önemlidir. Rüyayı olduğu gibi anlatması lazım. Bizim de onun ne olduğunu izah etmemiz lazım. evet Mesaj vermişse mesajı alacağız inşallah. İnsanın eşinden abdesti bozulur mu? insanın evet. eşinden abdesti bozulmaz. Evet. Mezhep imamlarımızdan bir kısmı Şafii mezhebinde mesela eli bir bayana eşine ya da değerse abdest bozulur demişlerdir. Aslında bozulur dememişlerdir. Sonra gelenler onu öyle anlamıştır. Böyle bir durumda abdest almak takvaya daha yakındır demişlerdir. Mesela İmam Hanifi de aynı şekilde bir yerimizden kan aktığında bu durumda abdest almak takvaya daha yakındır. Her bir müştehi her bir imam iştihadi yaparken bu hükümdür dememiştir. Bu hükümdür dese o zaman bu ayettir demiş olur. Ortada bir ayet yok ki içtihad ediyor. Ne demişlerdir? Bence demişlerdir %99 bu doğrudur. Ama yüzde bir yanlış olma ihtimali vardır. Öteki alim de böyle söylemiş. Bana göre benimki doğrudur. Benim yanlış olma ihtimalim vardır. Onunkinin de doğru olma ihtimali vardır. Onun için İmam Ebu Hanife kendi öğrencilerinin içtihadını aynı şekilde kendi kitabına, o kitaba yazdırmıştır. Onlar itiraz ettiğinde tamam demişlerdir bu iştihadı da benim iştihadımın yanına yaz. Belki sizin gibi doğruydur. Bence böyledir ama belki sizinki daha doğru olabilir deyip onun ikini de yazdırmıştır. Onun için bu bir iman meselesi değildir. Bu amel meselesidir. İmanda mezheb olmaz. İmanda iştihad olmaz. İman Kur'an'adır. Allah'ın kitabınadır. Ha, bir konuda iştihad varsa farklılık olabilir. Ve hepsi de kendine göre iştah etmiştir. Orada bir tespit, bir yanlışlık olmaz. Bize soruldu, bize sorulmuşsa bu durumda abdest bozulmaz diyoruz. Ne eli hanıma dekse bozulur, ne de kan aksa bozulur diyoruz. İkisi de bozulmaz. İştah varsa orada söz hakkı var demektir. Söz hakkı bize verilmişse biz de söz hakkımızı kullanıyoruz, söylüyoruz. Her iki halde de abdest bozulmaz. Bizim ciddiye almamız gereken büyük sorunlarımız vardır. Büyük sorunlar. Bu sorun iman sorunudur. Allah'a iman etme sorunudur. Yaratılış sorunudur yani. Allah'a abd olma sorunudur. Ve ma khalaqtul cinne ve'l insa illa Ben cinleri ve insanları sadece yalnız bana abd olsunlar diye yarattım. Önce abd olmayı anlamak lazım. Abd olmak Abd olmak demek, sevmek demektir. Hani biri birine aşık olduğunda ne diyor? Ona kul köle oldu. Ona abd oldu derler. Abd. Niye? Sevdiği için. Sevip peşinden koştuğu için ona abd olmuş. İşte Allah'a abd olmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak ve onun peşinde, onun rızası peşinde, dostluğu peşinde, cemali peşinde koşmak demektir. Eğer bizim böyle bir tavrımız, böyle bir gayemiz, böyle bir koşmamız, Allah'a koşuşumuz yoksa biz daha abd olamamışız. Yani gece gündüz ibadet yapsak ne olur? Hiçbir şey. Hiçbir şey çıkmaz bizden. Niye? İmanımız yok. Abdiyetimiz yok. Allah'ın muradını anlamamışız. Üzerimizdeki muradını anlamamışız. İbadetimizden ne çıkacak? Eğer ablo olursak derdimiz Allah olur. Kim neyi isterse onun peşinden koşar, hayatını onun için yaşar. Hayatını onun peşinden koşmakla, onu kazanmak için koşmakla yaşar. Eğer hayatımızı Allah'ın rızasını kazanmak için karjamıyorsak, onun peşinde, rızası peşinde Dostluğu peşinde, cemali peşinde harcamıyorsak, Hazreti insan olmak için hayatımızı sarf etmiyorsak, biz yanlış yerde durmuşuz, işin özünü, hakikatini anlamamışız demektir. Kendimizi kandırıyoruz demektir. Şeytan bizi kandırmış demektir. Önce iman, önce Allah'a avdiyet, önce la ilahe illallah. Senden başka ilah yoktur ya Rabbi. İlah sensin. Benim Mahşukum sensin, ilahım sensin, Rabbim sensin, rahimim sensin, rızakım sensin, kerimim sensin, benim her şeyim sensin. Ne demek? Ben sana aşığım demek. Sen benim her şeyimsin demek ve ben hiçbir şey değilim demektir bu. Bu onu sevmektir, onu zikretmektir. Onun rızasını, dostluğunu, sevgisini kazanmak için çaba gayret sarf edip peşinden koşmaktır. Kulluk budur, abdiyet budur. Yoksa bile bir takım şeylere kapılıp takılıp bunu din zanetmek, iman zanetmek, İslam zanetmek bunları yaparken cenneti kazanacağımızı zanetmek kendimizi kandırmaktır. Allah senden kendisine abd olmanı istiyor. İman budur, iman. Allah onun için mümini tarif ederken ne buyuruyordu? İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Oysa ki müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir dedi. Mümin çok şiddetli Allah'ı seviyor. Allah'ı istiyor. Bunun için canını feda edebiliyor. Sevdiği için. Aşık olduğu için. Zahiri olarak birbirini sevdiğinde onun için ölebiliyor. Eğer bir kul iman etmişse Allah için ölemiyorsa o da imanını kontrol etmelidir. Bakmalıydır. Bu nasıl sevmektir? Bu nasıl imandır? Bırak canlı feda etmeyi fedakarlıkta bile bulunamıyor. Buna beraber mümin olduğunu söylüyor. Onun için Allah ne buyuruyor? Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. Cennet karşılığında. Cennette Allah'ın cemali vardır. Allah'ın rızası vardır. Yani mali canı vermeden kimse mali canı istemiyor. Allah'ın buna ihtiyacı yok. Ama senin gönlün böyle olsun diyor. Gönlün. Rabbim ben senin için her şeyi yaparım diyen bir gönül. Cennete dönmüş, cennete layık bir gönüldür. Yok senin için şunu yaparım, senin için şunu yapamam. Hiçbir şey yapamazsın. Neyi yapamıyorsan onu Allah'a tercih etmişsin demektir. Ve Allah bunu kabul etmez. Böyle bir imanı kabul etmez. Allah hepimizi gerçek manada iman edenlerden eylesin. Rızası peşinde, dostluğu peşinde, cemali peşinde koşanlardan eylesin. Hedefi Allah'ın rızası olan kullarından eylesin. Allah hepimizden razı olsun.